Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 27. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İbrahim, peki ey elçiler! ''Sizin asıl göreviniz nedir?'' dedi. ''Biz'' dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için, Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken, orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada, bir hane dışında, Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada, acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. At kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semutta da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edilmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu, onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama, ama Alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, Haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura. Açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, Yükseltilmiş tavana, Kaynayan denize and olsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, Dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, İşte o gün vay haline, peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek, yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemiye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir, zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır, onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere, Bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı sırada yıldızı and olsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış, ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, Üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah, kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp, ...gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ant olsun ki... ...onu, meleği, iniş esnasında... ...en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında... ...huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı... ...ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o... Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki latı, uzayı ve üçüncüsü olan diğerini menatı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah, dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa, asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren, ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevirir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın, kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. ''Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.'' Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de odur, ağlatan da. Öldüren de odur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da odur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltmede ona aittir. Çok veren de odur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de odur. Eski Ad kavmini helak eden de odur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık, Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirip, bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağrıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağrıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine nu artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kolumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? At kavmi de, Peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi olu verdiler Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık düşünecek yok mu Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik ancak Lut ailesi hariç tutuldu Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında lüt kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör verdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık düşünecek yok mu şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım, ey putperestler! Sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek. Ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha açıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri, cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlarda, ağaçlarda secde ederler. Göğü o yükseltti. Denge ve ölçüyü o koydu ki, Dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız Ve eksik tartmayasınız. O, yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler, ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister, O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık... Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi, ve erimiş bakır gönderilir de, Kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp, gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün, insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü, her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin yemeklerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar Yakut ve Mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Büyük olay gerçekleştiği zaman, Artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, Dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, Sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, Biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri, Amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, Erdem, amel ve ödülde önde olanlar, İşte onlar, Nimetlerle dolu cennetlerde, Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, Birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak, mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar, ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, Yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler, Ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, Size esenlikler, Size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz, Ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, Kesintisiz gölgeler altında, Çağlayanların kenarında bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerini işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki hem öncekiler hem sonrakiler. Bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacaktır. Sizi biz yarattık. Artık inansanız da Akıttığınız beni'yi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz miyiz yaradan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz? Yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de, şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik, onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız? Yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim... Ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'andır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız. Fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün sözünüzde doğruysanız. Şayet o Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip, ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, Ona şöyle denir, Selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, Onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse, Ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde bulunanlar, Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. Onun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, Zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, Sonra aşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, Gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merceği ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Rasulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye O'na iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, Kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden, fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarımızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır.'' O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının kendileriyle beraber önlerinde ve sağ yanlarında yürümekte olduğunu görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek. Geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, Evet öyleydi derler ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz, fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan O'dur. Ne kötü bir gidiş! İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz, düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah'a, onun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, Bir gösteriş, aranızda bir övünme, Mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, Bitirdikleri çiftçileri imrendirir, Sonra kurumaya yüz tutar, Bir de bakarsın ki sararmıştır, Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, Yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik terkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince, biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı. Ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki, size rahmetinden iki kat versin, aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar, Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup, onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru